Günaydın. İstanbul gibi üst geçitleri organize bir biçimde nostaljik pankartlarla donatabilen bir modern kent, konu engelli erişimi olunca bir iki rampa koymaktan aciz. En son Simto Alev'in Taksim engellileri yasak kampanyasında halen talep edilen rampalar yerine yerleşmiş değil, bütün ve mücadelenin ardından daha doğrusu bu rampalar yerleştirilmiş ama daha sonra çaldırılmış, halen mücadele devam ediyor. Ayrıca Eminönü engelli tuvaletleri kampanyası ile örneklerini gördüğümüz erişim kampanyalarına bir yenisi de İstanbul Bahçeli Evler'den ekleniyor. Bahçeli Evler Belediye Başkanı Osman Develyoğlu'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi görme engelli vatandaşlar için yapılan kabartmalı sarı şeritlerin onarılması ve düzenlenmesi. Kampanya görselinde de görülebildiği gibi kampanya sahibi Sencer Dinli, Bahçeli Evler basın sitesi civarındaki kaldırımlarda kaldırımlardaki sarı kılavuz şeritlerin birdenbire bir ağaca geldiğini söyledi. Sarı şeritlerin ise ağacı gelmeden önce manevra yaparak kıvrılması ve doğru yolu göstermesi gerektiğini söylüyor. Görme engeller için kaldırımlara konulan sarı şeritlerin bazı yerlerde adeta onların canına kasteden tuzaklar gibi olduğunu söyleyen Sencer, geçtiğimiz günlerde bahsi geçen ağaca çıkan sarı şerit yüzünden görme engelli yaşlı bir adamın düştüğünü ve başını çarparak yaralandığını söylüyor. Belediye görevlilerinin dikkatsizliği ve özensizliği yüzünden böyle kazaların neredeyse her gün olduğunu söylüyor. Bahçeli Evler basın sitesi otobüs durağı yakında şahsen şahit olduğu ve olay üzerine bu kampanyayı başlatma kararı aldığını söyleyen Sencer, 60'lı yaşlarda görme engelli bir amcanın DNA'nın yardımıyla sarı şerit üzerinde yürüdüğünü kampanya sayfasında da fotoğraflarda göreceğiniz üzere şeridin, içinde ağaç olan bir boşlukla aniden kesildiğini bir anda biti veren sarı şerit yüzünden ağacı fark edemeyen adamın düştüğünü ve başını çarparak yaraladığını söylüyor. Görme engelliler kaldırımlarda rahat yürüyebilmeleri için yapılan kabartmalı sarı şeritlerin planlama ve yapım aşamasındaki özensizlikler ve denetimindeki eksiklikler yüzünden amacının aksine mağduriyetlere sebep verdiğini söyleyen Sencar yine aynı bölgede benzeri olaylara sebep verdiği bilinen noktaların da fotoğraflarını ayrıca paylaşıyor. Sosyal hayatlarında zorluklar yaşayan engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu uygulamaların sonuna kadar arkasında olduğunu ve gönülden desteklediğini söyleyen Sencer, sorunun bu uygulamanın standartlarının ve denetimlerinin eksik olması olduğunu söylüyor. Bu şeritler üzerinde bulunan ve yürümeye engel teşkil edecek çöp kovası, araç, tezgah ve benzeri herhangi bir nesnenin, Görme engelli bireyler için ciddi tehlikeler arz ettiğini söyleyen Sencer bu aksaklıklar yüzünden gelecekte gerçekleşebilecek olayların da önüne geçmek adına Bahçeli Evler Belediye Başkanı Osman Deveoğlu'ndan talebi görme engelliler derneklerinin de görüşleri alınarak bu şeritlerin düzenlenmesini onarımının ve denetiminin yapılması. Bu düzenlemeler yapılırken ağaçların ve yeşil alanlarında korunması konusunda hassasiyet göstermelerini beklediklerini de ayrıca iletiyor Sencer. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org Taksim Sarı Şeritler adresini ziyaret edebilirsiniz. Çok temel bir istek esasında bu. Yardımcı araçları da özenle yapmak e, yine çok gerekli. Yoksa göz yap, kaş yapalım derken göz çıkartılacak. Geçtiğimiz haftalarda sizinle paylaştığımız bir cimnastik salonu kampanyası vardı hatırlarsınız. Kampanyada son gelişmeler hayli sevindirici fakat önce kampanyayı bir anımsayalım isterseniz. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi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 Duyduğumuz inanç sayesinde oluyor diyor. Jimnastik sporunun hassas olduğunu, 5-6 yıl süren çalışmanın sonucunda ancak meyve alınabildiğini, bu salonun kapatılmasıyla bunca yıl emek veren çocukların emeklerinin sonuçlarını bile göremeyeceklerini anlatıyordu Kartal. Güzel haberler geçtiğimiz hafta geldi. Yetkililer jimnastik salonunun olduğu gibi hizmet vermeye devam etmesine karar verdi. Fakat Kartal kararlı gözümle görmeden inanmam diyor ve kampanyayı bir süre daha devam ettirerek Alınan kararının uygulanması için yetkililere baskı yapmaya devam etmek istediğini söylüyor. Kartal'ın başlattığı imza kampanyasını ise change.org taksim change.org.taksim.gimnastik adresinden ziyaret edebilirsiniz. Benzer bir kampanyada Ankara'dan geliyor. Kampanyayı sizlere daha önce de duyurmuştuk fakat henüz bir gelişme olduğuna dair haber ulaşmadı elimize. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlüğü Suat Kılıçay yönetici başlatılan kampanyanın talebi Ankara Yeni Mahalle Gençlik Merkezi'nin taşınmaması. Barış İzci Grubu tarafından başlatılan kampanyada 1969 yılından bu yana Ankara'nın Yeni Mahallesi'ndeki gençlerin topluma kazandırılmasında büyük rol oynayan Yeni Mahalle Gençlik Kültür Merkezi eski ve Ankara'ya yakışmadığı gerekçeleriyle başka bir binaya taşınmaya zorlandığı anlatılır. Yeni Mahalle Gençlik Merkezi bünyesinde izcilik, halk oyunları, bale, drama, basketbol, bağlama, keman, gitar, satranç ve daha birçok farklı kol barındırarak gençlerin eğilimlerinin geliştirmelerini olarak sağlıyor. 44 yıldır özellikle de yeni Yenimahalleli gençlerin hizmetinde olan bu bina, konumu ve fiziki özellikleri bakımından da son derece önemli bir yer tutuyor muhitte. yeni Yenimahallenin en işlek yerlerinden biri olan Rakıp Tüzün Caddesi üzerinde olması sayesinde ulaşımı oldukça kolay olan bina, büyük bahçesi, çift bota basketbol sahası, çardak ve izciler için ateş yatma alanı ile pek çok ihtiyaca yönelik büyük bir kullanım alanı sağlıyor. Bahçe ile birlikte bina içerisindeki iki büyük salon, toplantı odaları, kütüphane ve mutfağı gençlerin gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor. Yeni Mahalle Gençlik Merkezi'nin 1969 yılından bu yana birçok unutulmaz anıya şahitlik ettiğini ve yetiştirdiği onca insan için de oldukça büyük bir manevi değer taşıdığını söyleyen Barış İzci Grubu, yukarıda sayılan birçok özelliği bünyesinde barındıran bina gençleridir. Eğer taşınırsa muhtemelen bir apartmandaki birkaç odalı bir daireye sıkışmak zorunda kalacağını ve zamanla gerçek anlamda bir gençlik merkezi olma özelliğini de yitireceğini söylüyor ve henüz iş işten geçmemişken yeni mahalle gençlik merkezinin taşınmasının engellenmesi için çaba sarf ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/ankara-ygm adresine ziyaret edebilirsiniz. change.org/ankara-ygm Düşünmeden edemiyorum burası da bu kadar geniş alana ve merkezi bir konuma sahipse birilerinin rant damarı kabarmış olabilir mi? İzci gençlere mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Şen ve Esen kalın.